şeytanı rejim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi'l vahid el kahhar ve ssalatu ve's selam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l athar ve ala jami'i'l anbiya'i vel mursalin el -ebrar. kıymetli kardeşlerim 3 ayların ilk ayı olan Re recep-i şerifi yolcu ediyoruz şu anlarda ve şabanı muazzamaya merhaba diyoruz Dua edelim öyle de bulunalım da Şe Recep-i Şerif bizden memnun gitmiş olsun. İnşallah Şaban da bizi memnun bulsun. Eğer biz Şaban'ı memnun edersek gelecek Ramazan'ı da Allah'ın izniyle memnun ederiz. E Ramazan'ı da memnun edersek rahmete, mağfirete ve cehennemden azat olma gibi o büyük muşluya, müjdeye erişmiş oluruz. Allah şu günlerden bizi gafil kılmasın, şu günlerin hakkını verebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Her gelen gün geçenden daha hayırlı, daha bereketli, daha güzel olsun. Ve o güzel günlerde en son güzellik olan Rabbimizin rahmetini, inayetini bizlere kazandırmış olsun. Bizler bu medresede birkaç haftadır hep Hazreti Lut'un, Ahlak adına söylediklerini anlamaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle dördüncü dersimizi yapmış olacağız. E i̇nşallah daha biraz yolculuğumuz var. Hazreti Lut'un üzerinden alacağımız çünkü çok önemli mesajlar var. Şimdi tam böyle iklime de uygun bir ders aslında. Şu üç aylarda en fazla bizim hayatlarımıza taşımamız gereken şey ahlak meselesi. E biz de Hazreti Lut'un... Ahlak medresesinin inşallah talebeleriyiz. Bu güzel medreseden bakalım Allah ne kadar bizim nasiplerimizi açacaksa o kadarıyla istifade etme adına bir gayreti beraberce vereceğiz ki dualarımız biraz bunun ziyadeleşmesi için olsun inşallah. Bu dördüncü dersimizin başlığı insanlığa ibret olarak gösterilen bir kavim Lut kavmi. Fark ettiğiniz üzere biraz daha Hazreti Lut'un kavmini Bugün işlemiş olacağız. Aslında bugün biraz belki bir, yoğun bir ders işleyeceğiz, yoğun bir ders beraber yap, yapmaya çalışacağız ama göreceksiniz inşallah nihayetinde gerçekten çok önemli mesajlar alacağımızı umuyorum. Hele hele bir sonraki ders o kavmin farklı bir biçimde ahlaki özelliklerine, farklı bir biçimde yaşam tarzlarına, farklı bir biçimde hayat algılarına girdiğimizde tarihleri şöyle kapatacağız ve sanki de bugünü okuyormuşuz gibi canlı bir biçimde tarihten bir sayfayı okuyup ama bugünün dünyasıyla kıyas etme ve o gün bir İslam peygamberi olan Hazreti Lut'un bizim önümüze açtığı bu yolun nasıl yürüneceğine dair o rehberiyetten kendi dünyamıza bazı mesajlar taşımaya çalışacağız Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun dersin başında bir noktaya sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum mesela Kur'an geçmiş ümmetleri kıssaları peygamberlere ait o hatıraları bize anlatırken anlatma amacı belli zaten ne için anlatıyor ibret alalım diye hiç demese Kur'an yani anlatsa ve dese ki artık siz bilirsiniz anlatsa ve orada bıraksa biz biliriz ki Kur'an'a girmiş bir mesele, bir şahıs, bir hadise bize aslında ibret olsun diye anlatılmıştır. Ama Kur'an böyle yapmıyor çoğu zaman. Ne yapıyor? Anlatıyor, sonra diyor ki ibret alın, anlatıyor, sonra diyor ki aklınızı kullanın, anlatıyor, sonra diyor ki görmeyecek misiniz halen, anlatıyor, sonra diyor ki ya siz niye dersler, mesajlar çıkarmıyorsunuz. Yani bir daha bizi böyle tabir caiz ise eğer Kur'an sarsıyor ve alabileceğimiz bu noktadaki mesajları almamız için yoğunlaşmamızı bizimle bizden istiyor. Biz de elimizden geldiğince zaten Kur'an kıssalarını böyle anlamaya çalışıyoruz. Şimdi Hazreti Lut'un anlatıldığı yerlere baktığımızda başka kıssalarda görmediğimiz kadar bu uyarıları görüyoruz. defaatle Kur'an Akledin, ibret alın, şu bırakılanlar size ders olsun, gelip geçtiğiniz o yolların üzerinde bırakılan şeylere bakın ve bunlardan kendi dünyanıza mesajlar alın diyerek birçok ayette bu noktada bizim dikkatlerimizi çekiyor. Ben şimdi hızlı bir biçimde bu altı ayeti sizinle paylaşmak istiyorum ama benim vereceğim 6 ayetten ibaret değil bunlar. Yani size daha önceki derslerde verdiğim Hazreti Lut'la alakalı ayetlere baktığınızda o ayetleri bu nazarla bir okuduğunuzda bu ibret alın noktasındaki uyarıların çok daha fazla olduğunu sizler de göreceksiniz. Mesela Furkan suresinin 40. ayetinde mesela Saffat suresi 137-138. ayetlerde ve daha nice ayetlerde var ama ben onları anlatmayacağım. Çünkü hepsini anlatırsak baya bir uz zaman geçecek. Sadece 6 6 ayeti size hızlıdan vermek istiyorum. Birinci ayet Araf suresinden. Biliyorsunuz Lut Aleyhisselam'ın kıssasının en önemli kodlarıyla anlatıldığı pasajdır Araf suresindeki o anlatım anlatıyor birçok şey anlatıyor. 84. ayette ayete gelince Fenzur keyfe kane akibetul diyor. Bak şimdi bak işte bak mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Fenzur diyor ya bak diyor ya o bakmak aslında bir yönüyle bakışların arkada bırakılan şeyler üzerinde ve anlatılan şeyler üzerinde yoğunlaşmasıyla alakalıdır. Eğer ayetler üzerinde birer birer konuşsak çok şey konuşacağız ama ben biraz hızlı geçmek istiyorum bu faslı. İkincisi Hicir suresinde yine Hazreti Lut'un. Çokça anlatıldığı bir pasaj biliyorsunuz. Hazreti Lut'un mücadelesi anlatılıyor. Kavminin ona gösterdiği tepkiler anlatılıyor. Sonra gelen azap anlatılıyor. 75. ayete gelince in fi le ayatin lil mütevessimîn Şüphesiz bunda düşünüp görebilen ve işitebilen, duyan kimseler için ibretler vardır. Kapalıysa eğer buralar, buralar ve buradaki göz yani o kalp gözü basar ne alacaksın hiçbir şey alamazsın. Eğer açıksa oralar sen ve oralar açık bir halde bakıyorsan bu olaylara bu hadiselere bu anlatılanlara ve kalan işaretlere alacakların belli. Bu hicir süresinin hemen arkasından gelen ayet 76. ayette o şeh şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üzerinde duruyor diyor Kur'an'ımız arkasından gelen ayet yani 77. ayette inne fi lil müminin elbette bunda iman edenler için gerçekten ayetler ibretler hikmetler dersler vardır diyor. Ankebut suresinde de yine o kavimle ilgili şeyler anlatılıyor. Sonra diyor ki velakad tarekna minha ayeten bayyineten li kavmin andolsun biz akledebilecek bir kavim için orada ...apaçık bir ayet, bir işaret bırakıvermişiz. Zariyat suresinde de buna yakın bir ayet var zaten. وَتَرَكْنَا فِيهَا اَيَةً لِلَّذ۪ينَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Ve orada acı bir azaptan korkanlar için ürkütücü bir ayet ve ibret bırakıverdik. Zariyat suresinin 37. ayeti. Son bir ayet okuyayım. Kamer suresinden yine aynı şekilde anlatılanlar anlatıldı. En son dendi ki bu faslın son ayetidir o. Velakad yessernel Kur'aneli zikri fehel min muddekkir. Ve o Kur'an öğüt almak ve gerçeği bulmak için bulmak için bulmak için gayret edenler için kolaylaştırılmıştır. Fakat öğüt alıp düşünen mi var? Eğer Kur'an bunları söylüyorsa e bunların üzerinde biraz düşünmek lazım. Eğer son ayeti de biz kendi üzerimize alacaksak Kur'an'ın bu noktada kolaylaştırılmasının da nazarlarımıza verilmesi farklı farklı mesajlar aslında ihtiva etmektedir. Şimdi benim güzel kardeşlerim 6 tane ayet verdim. Aslında 7 de bir ara ayet olarak saysak 6 ayet. Bu 6 ayeti Müslümanlar olarak doğru şekilde anlasaydık, üzerimize alsaydık, bazı mesajlar alsaydık üzerimize buradan ve biraz üzerimizde tef üzerinde tefekkür etseydik, dursaydık yani. Emin olun çok mesaj alırdık ama en temelde şu beş tane mesajı alırdık. Nedir bunlar ne olur dikkat edin. Birincisi şu Kur'an'ın ayetlerini kainat ve hadisat ayetleri ile kainat ve hadisat ayetlerini Kur'an'ın ayetleri ile anlamaya çalışırdık. Çünkü Kur'an bunu söylüyor bize sadece bize gönderilen ayetlerden okuma emri yerine gelmiyor ki. Allah'ın kitabı Kur'an aziz kitabımız o Allah'ın Kur'an'da yazdığı birer birer de her birisiyle de farklı bize mesajlar verdiği Allah'ın kelamı. E bir de Allah'ın yarattığı ayetler var. Kainat işte o yarattığı ayetlerdendir ve her gün karşılaştığımız hadisat var olaylar var onlar da birer ayettir ve aslında bu ayetler bize diyor ki Kur'an'ı o kainat ve hadisat ayetleriyle hadisat ayetleriyle kainat ayetlerini de Kur'an'ın ayetleriyle beraber okuyun yani kitapları birleştirin ayırmayın kitapların arasını. Birbirine karşı kullanmayın bunları ne olur birleştirin ki daha fazla istifade edebilirsiniz. Bu ayetlerden biz bu mesajı alıyoruz. İkincisi antropolojinin, arkeolojinin, sosyolojinin ve diğer ilim dallarının da İslami ilimler olduğuna inanırdık. Şu ayetleri eğer doğru anlasaydık inanmıyoruz biliyor musunuz inanmıyoruz. Zaten kim bize onu söylediyse kim bizim dünyamıza koyduysa bilmiyorum. İslami ilimler fenli ilimler sanki birbirlerinin rakipleriymiş gibi. Bunlar İslami de bunlar gayri İslami gibi algılanıyor ne yazık ki. Ve sanki o ilimleri öğrendiğiniz zaman diğerlerine ihtiyaç yok. Bunu öğrendiğiniz zaman buna ihtiyaç yok. Yani fen ilimlerini de öğrendiğinizde buna ihtiyaç yokmuş gibi anlaşılıyor algılanıyor. Böyle olunca da bakın bir sürü gencimiz üniversitelerde okuyorlar. Ama bir türlü istifade etmiyorlar. Ben inandıramıyorum yani etrafımdaki bazı talebelere de matematiğin Müslüman bir ilim olduğuna inandıramıyorum. Kimyanın böyle olduğuna inandıramıyorum. Harita okuyor mesela harita mühendisliği okuyor. E söylüyorum diyorum ki kızım oğlum bak sen burada cihat edebilirsin. Etme eyleme başka yerlere tevessül etme. Yoğunlaş burada bak bu çok güzel bir şey. Allah seni bu alana sevk etmiş ne olur buranın hakkını ver inanmıyor. Yok yok orada değil o başka yerde. O başka yerde ilayatta okuyan da onun yerinde. O onun yerine göz dikiyor, o onun yerine göz dikiyor. Herkes birbirinden yer kapmaya çalışıyor. Kimse yerinden memnun olmadığı için de e, üretemiyoruz. Kimse yeriyle barışık olmadığı için o yerin aslında bir cihat meydanı, bir tebliğ ve davet aracı olduğuna inanmadığı için de orada verimli olamıyor. İşte burada biz bu ayetleri doğru dürüst okusaydık bu mesajı da alacaktık. Üçüncüsü bakın yine çok önemli bir nokta yakalıyoruz burada. Birçok ilim dalında Kur'an kültürü olan çok sağlam insanlar yetiştirmemiz gerektiği gibi arkeologlar da yetiştirirdik. Derdik mesela insanlara derdik ki hafız yetiştirir gibi arkeolog yetiştiririz mesela derdik. Ve inanırdı insanlar da bize derlerdi ki ya, bunun demek ki ehemmiyetli bir tarafı vardır. Ama inandıramıyorsun bugün bizim camiayı inandıramıyorsun. Bir arkeoloğun aslında bir hafız kadar hizmet edebileceğine inanmıyorlar. İnanmadıkları için bazı şeylere kapılarını kapatmışlar. Ama biz bu ayetleri okusaydık eğer ve bu ayetlerin üzerinden bazı mesajlar alsaydık bunları da görecektik. Bakın yine çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Dünyaya Kur'an'ın mesajlarını Kur'an'ın anlattığı tarihi bilgiler ışığında anlatmaya çalışırdık. Her dönemin revaçta olduğu bazı şeyler vardır. E şu anda biz 21. asırda yaşıyoruz etrafımızda. 6 milyar insan kendini Müslüman olarak göstermiyor. O 2 milyar Müslüman olarak gösterenlerin ne kadar Müslüman ben bilmem. Ama kendilerini La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyerek ifade ediyorlar. Ve o aileden olduklarını söylüyorlar baş göz üstüne. Kimsenin imanını sorgulayacak bir durumumuz yok. Ama bizim dışımızda 6 milyarlık koca bir dünya var. Ve biz buradan bakın bir madde yakalayabiliyoruz. Emin olun dünyaya Kur'an'ın mesajlarını Kur'an'ın anlattığı tarihi bilgiler ışığında anlatabiliriz. Çünkü Kur'an zaten bunun için anlatıyor. Allah izin verir de inşallah varırsak gelecek sene biliyorsunuz tarih yılı bilmiyorsanız da benden duymuş oldunuz. O yıl biz tarihle alakalı birçok şeyi konuşacağız. Bunları o zaman daha farklı bir biçimde detaylandıracağız. Bakın beşincisi de şu. Dünyayı kainat ve hadisat ayetlerini okumaya davet eder. Oradan Kur'an ile buluşmalarını sağlardık. Dünyayı ona davet ederdik. Kainat ayetlerini okuyun, hadisat ayetlerini okuyun. Çünkü dünya kapatmış kendini. Diyor ki ben Kur'an okumuyorum. Tamam e okumuyorsan ne diyeceksin? Okumuyorsan okuma mı diyeceksin? Bir kapı bulman lazım, bir yol bulman lazım. Yolu gösteriyor işte burada bize bu ayetler. Sen hmm. önce onlara kainat ve hadisat ayetlerini bir okut. Eğer bu iki ayeti ön yargısız bir biçimde okursa Kur'an'la buluşur Allah'ın izniyle şimdi buradaki bu beş tane mesajı biz bir anlasak ve biz bir dünyaya anlatabilsek birçok şey değişecek ama sanki der gibi geliyor bana kameraların öte tarafından ama demiyorsanız ben sizin yerinize diyeyim bunları daha kendisi anlamamış bir ümmet nasıl dünyaya anlatacak valla bu da bizim bir acımız. Bu acıyı moral bozmak için söylemiyorum ama ümmet inat etmiş bazı şeyleri anlamamaya benim güzel kardeşlerim. Ne oldu bize bilmiyorum niye böyle olduk bilmiyorum niye inat ediyoruz bilmiyorum niye bu tarz şeylere farklı bir biçimde ön yargıyla yaklaşıyoruz bilmiyorum ama ümmet şu anda bunları anlamama adına bir gayreti sanki kendisine elbise olarak edinmiş bir halde. Neyse o orada kalsın biz dua edelim de inşallah biz anlayanlardan oluruz. İnşallah nesillerimiz bizden kat kat daha iyi anlayanlardan olurlar. İnşallah o özlediğimiz seviyelere varırız da Allah'ın bizden istediği bu sorumluluğu daha farklı bir biçimde yerine getiririz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu ön mukaddimeyi bu kadarlıkla iktifa edelim. Hazreti Lut'un nasıl bir kavme gönderildiğinin üzerinde biraz duralım. Bakın Tevrat'ın. Erden Havzası, Şeria Havzası veya Wadi Siddim, Siddim Vadisi dediği o bölgeyi biraz tanımak durumundayız meseleyi anlayabilmemiz için. Malum bölge Ölü Deniz diye bilinen bölge, yani o denizin, o gölün hem kendisi bizzat hem de çevresi. Şimdi bakın bir harita gelecek. O haritada Ölü Denizi daha net bir biçimde göreceksiniz. Kudüs'ü, Amman'ı da orada görüyorsunuz. Burada sağ tarafı Filistin'de, sol tarafı Ürdün'de olan iki devlete sınır olan bir denizi, bir gölü görüyoruz. Her ne kadar biz Lut Gölü diyoruz, başkaları ölü deniz diyor. İki ifadeyi de biz kullanıyoruz. Onun için bazen göl, bazen deniz diyeceğiz. Haritaya dikkat edin uzunluğu 80 kilometre. Genişliği 18 kilometre. O alan 600 kilometre karelik bir alan. Ve oranın derinliği 304 metre öyle çok fazla derin değil aslında 304 metre derinlikte olan bir yerisi, yer, yer orası. Eğer siz Kudüs'ten giderseniz ölü denize 33-34 kilometrelik bir mesafe var. Ama Amman'dan giderseniz oradan da 60 kilometrelik bir mesafe olacak yani Amman'dan biraz daha uzak. Şimdi uydudan çekilmiş fotoğraflar göreceğiz bakın. Orayı uydudan gördüğünüzde coğrafyayı daha iyi anlamış oluyorsunuz. Çok yüksek olmayan dağların arasında kalan çukur bir bölge orası. Niye orası çukurlaşmış? Oradaki o çukurlaşmanın sebebi nedir? Ne için böyle bir hale gelmiş? Bunları birazdan biraz olsun detaylarıyla görmüş olacağız. O uydu resimlerine şöyle dikkatlice bakın yani biraz tefekkür ederek de bakın bence güzel noktalar yakalayacaksınız. Ben ikisi Filistin'den biri Ürdün'den olmak üzere o bölgeye üç kez gittim. Ve gerçekten de her seferinde farklı farklı hissiyatlar oradan aldım. Her ne kadar orası bir ibretvari bir yer bir azabın izlerini taşıyan ve Kur'an gidin görün oradan bir şeyler alın tefekkür edin ibret alın demiş olmasına rağmen her taraf oyun eğlenceye çevrildiği için orası da oyun eğlenceye çevrilmiş ne yazık ki. Ama netice itibariyle biz tefekkür için ille de bir zeminin üstünde yani toprağın üstünde olanlarla ilgilenmememiz gerekir. Eğer Kur'an bize bir yere gidin oradan ibret alın derse biz oraya gittiğimizde Buralarda olanlar bizi çok da meşgul etmemeli. Biraz toprağın altıyla ilgilenmeliyiz. Yani görünen kısımdan ziyade görünmeyen kısmında biraz vakit geçirmeliyiz. Biraz dalmalıyız böyle farklı bir biçimde bakmalıyız ki o noktada bir şeyleri biraz daha farklı bir biçimde almış olalım. Şimdi döneceğiz tekrardan ölü denize ama Hazreti Lut'un gönderildiği o zemini size biraz özetlemek istiyorum. Bakın tarihi kaynaklarımız. Hazreti Lut'un gönderildiği o bölgenin beş tane şehirden oluştuğunu söyler bize. Bazıları Sodom orası merkez zaten tabir caiz ise eğer başkenti Sodom'u saymayarak beş şehirdirler. sayı altıya. Çıkarırlar. Ama biz altı şehir ismi göremiyoruz kaynaklarda hem İsrailiyat kaynaklarında hem kitab-ı hem bizim kaynaklarımızda şehirleri irdelediğimizde genelde beş tane isimden bahsediliyor. Mesela Tevrat'ın on dördüncü tekvin bölümünde o şehirlerin beş ismi şöyle verilir Sodom Gomorrah iki ile ki öyle de telaffuz edilir biliyorsunuz Admah Zeboim iki ile ve Zoar. Bizim kaynaklarımızda da beş tane şehir olarak isimlendirilir, isimlendirilir. Mesela hakimin müstedrekinde vakididen alınmış bir rivayet var. O rivayette biz o beş şehrin ismini şöyle görüyoruz. Şabur, Şaur, Ervem, Amut ve Sedum. Genelde Arap kaynaklarında Sodom Sedum diye geçer mesela Arapça konuşan böyle hitabet eden yani bu dersleri anlatan diyelim ki İslam tarihini anlatan hocaları da dinlediğinizde Sedum Sedum diye duyduğunuz şehrin Sodom olduğunu bilmek durumundasınız onlar öylece telaffuz ederler bazı kaynaklarımıza göre bu beş tane şehrin her birinin yüz bin nüfusu var bakın o günkü şartlarda baya kalabalık ama hakimin müstedrekinde bu rakam toplam 4 milyon olarak gösterilir. Biraz mübalağa var gibi çünkü o günkü şartlara dikkate alırsanız 100 bin bile iyi bir rakam. Mekke'nin Medine'nin 10.000 bin olduğunu okuyoruz miladi 6. asırda. O ne kadar önce bir zaman diliminden bahsediliyor ama buraların 100.000 civarında her birinin dolayısıyla 500.000 civarında bir nüfus olduğu söylenir tarih kaynaklarda. Bunlar net bir bilgiler değil. Yani bizim kaynaklarımızın verdiği bilgiler. Netice itibariyle biz buradan bir şey öğrenebiliyoruz. Demek ki epey bir nüfus var orada. Epey bir kalabalığın olduğu bir yere gönderiliyor Hazreti Lut. Bu şehirlerden en fazla bilineni Sodom ve Gomora. Genelde bu iki şehrin ismiyle anılır zaten o bölge ama bu ikisinden de en fazla bilinen Sodom, Sodom dediğim gibi başkent gibi merkez niteliğinde öyle olduğu için de Hazreti Lut oraya gönderiliyor ve oradan bir hanım olan Vahile ile evleniyor ve orada 20 yıl boyunca aralıksız bir tebliğ ve tevhid mücadelesi veriyor. Hazreti Lut'un o bölgedeki mücadelesi böyle bir mücadeledir. Geçen dersi hatırlayın yabancı biri olarak gittiğini söyledik. Onun üzerinden de bazı şeyleri değerlendirmiş olduk. Bu şehirlerde yaşayan halk genellikle ziraat ve ticaretle uğraşıyorlar. Çok ciddi bir zenginliğe ulaşılıyor. Göreceksiniz önümüzdeki hafta biraz detaylarına gireceğiz buraya bu, bu meselenin. Bu eşcinsellik meselesinin de o... Toplum içerisinde o kavim içerisinde yayılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de zenginlik. Zenginlik ve eşcinsellik böyle yan yana değerlendirildiğinde bugünün dünyasına da çok önemli mesajlar yakalayacağız buradan. Çünkü gerçekten çok ciddi benzerlikler var. Şimdi o benzerlikleri yakaladığınızda anlıyorsunuz ya Kur'an niye bu kadar anlatmış bu meseleyi. Niye bu kadar bu meselenin üzerinde durmuş? Niye bu kadar detaylı bir biçimde o kavmin özelliklerini anlatmış? Ancak bugünün dünyasında bakın 21. asırdan bahsediyoruz miladi. Ancak bugünün dünyasındaki bazı şeyleri bu bilgilerin yanında değerlendirdiğinizde anlıyorsunuz. Onu dediğim gibi bir sonraki hafta dersimizde biraz daha detaylarına girmiş olacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu sapkın kavim. Azgınlıklarını ileri seviyelere taşıyıp kendilerine bir rahmet vesilesi olarak gönderilen peygamberleri Hazreti Lut'u dinlemeyip ona karşı terbiyesizce azgınca sınırları zorlayacak bir tutum sergilediklerinde Hazreti Lut artık yapacak bir şey yok. Onlara hep söyledi yapmayın etmeyin bakın Allah sizi azap eder Allah size şöyle bir helak gönderir şu olur bu olur ne kadar dediyse onlar bir türlü inanmadılar. Ve işin nihayetinde azap geldi müminleri çıkardı Cenab-ı Hak onların içerisinden sonra o şehirler yerle bir oldu yerle bir ve öyle bir hale geldi ki o şehirden geriye kalan sadece bazı kalıntılar oldu. O şehirdeki o azabın izleri işte Ölü Deniz dediğimiz o denizde kendisini gösteriyor. Ölü Deniz o güne kadar öyle değildi. Öyle değil, o öyle olmadığını biz zaten bazı ilmi araştırmalardan da öğreniyoruz. Şimdi bir miktarından bir miktarını sizinle paylaşacağım. O azaptan sonra bu hale Dönüştü ölü deniz yoksa ondan önce sıradan bir deniz işte bildiğiniz dünyanın diğer denizleri nasılsa öyle bir deniz ama azaptan sonra başka bir hale dönüştü bölgede yapılan arkeolojik kazılar var çalışmalar var bu arkeolojik kazılar ve çalışmaların bize verdiği bilgiler burada çok köklü bir coğrafi ve iklim değişikliğin yaşandığı yönündedir. Yine onların verdiği bilgi şu, çok şiddetli bir deprem, onun arkasından bir volkanik patlama, bu ikisinin orada yer açtığı değişiklikler. O depremin ve o volkanik patlamanın neler olduğunu, o azabın nasıl olduğunu biz Kur'an'dan çok detaylı bir biçimde okuyoruz. Yine Kur'an hiçbir kavmin... Anlatmadığı kadar Lut kavmine gelen azabın ayrıntılarını bize anlatıyor. Onu en son Hazreti Lut'la alakalı işlediğimiz derslerin en sonunda o azabın böyle farklı boyutlarını beraberce anlamış olacağız. Şimdi ben biraz bu ölü denizle alakalı size bazı bilgileri vermek istiyorum. Bazen dediğim gibi Lut gölü dinliyor genelde Müslümanlar öyle kullanıyor bazen ölü denizli denilen o mekan o yer. Farklı bir, bir, bir coğrafya yani bir azabın izlerinin göründüğü aslında ayet oralar. İbret alınması gereken ayetler ama ne kadar ibret alınıyor. Niye istenilen oranda bazı şeyler oradan çıkarılmıyor o işin ayrı bir boyutu. Ben burayla alakalı dört tane maddeyi sizlerin nazarlarınıza vermek istiyorum. Birincisi şu ölü deniz yeryüzünün en alçak bölgesidir. En çukur yeri, yeri orası. Bakın uydu fotoğrafı bir daha gelsin ekrana. O uydu fotoğrafına bakın yanı başında hemen bir deniz de var. Fark ediyorsunuz zaten denizle arasındaki farkı. Yani bu farkı gördüğünüzde daha farklı bir biçimde o kıyası yapabiliyorsunuz. Uzaktan çekilmiş bir resim var o da ekrana gelsin. O ekranın üzerinde siz yine bir bakın. En düşük rakımlı deniz seviyesinden. 430.5 metre daha altında. Yani deniz burada duruyor, o burada. Onun içinde yeryüzünün en aşağısı, en alt nokta, en dip nokta, en çukur nokta. Özellikle Amman tarafından, yani Ürdün tarafından o Ölü Deniz'e gitseniz böyle arabanızın aşağıya doğru gittiğine şahit olacaksınız ve basınç zorlayacak böyle kulaklarınızı. Çünkü Amman tarafından daha iyi fark ediliyor o. Dolayısıyla siz de Arabayla bile gittiğinizde bir çukura doğru böyle aşağıya doğru gittiğinizi göreceksiniz. Şimdi bizim klasik kaynaklarımızda mesela Taberi'de mesela İbnül Esir'de mesela Salebi'de şu anlatılır. Cebrail kanatlarıyla o azap geldiği zaman o şehirleri altına üstüne getirdi. Yerle bir etti o şehirleri. Böylece ölü deniz o şekilde yerin. En alt noktasına en dip noktasına en çukur noktasına geldi. Bu şekilde de bugüne kadar gelmiş oldu. E, ilmi araştırmaları yani oradaki işte arkeolojik kazıları şunları bunları dikkate aldığınızda da biraz önce söylediğim gibi bir depremle hem de şiddetli bir depremle ve bir volkanik patlamayla orada bazı değişiklikler olduğunu da okuyoruz. Zaten bunlar birbirleriyle işte hadisat ve kainat ayetlerinin Kur'an ayetleriyle okunması dediğim mesele de zaten bu. İkinci mesele şu ölü deniz içerisinde hiçbir deniz canlısının yaşamadığı bir yerdir. Zaten ölü deniz denmesi bundan dolayı biliyorsunuz bizde de ölü deniz var. İşte diyelim ki e, Akdeniz taraflarında işte Muğla ve e, civarında oradaki ölü de, fethiye oradaki ölü deniz niçin ölü deniz? Şeyi sakin olduğu için denizi sakin olduğu için ama buraya ölü deniz denmesinin en önemli sebebi hiçbir deniz Canlısının içerisinde olmadığından dolayı zaten suyu da zemini de farklı bir yapıda bundan dolayı da orada deniz canlıları yok bir balık göremezsiniz orada ya da başka bir şey göremezsiniz bir gölde rastlayabileceğiniz canlı türlerinin hiçbir tanesi o ölü denizin içerisinde veya kenarlarında civarlarında yoktur ancak son dönemlerde yapılan bazı araştırmalarda daha önce görülmemiş bazı mikroorganizmalar bulunduğu söyleniyor. Bunun orada oluşmasında sebepleri var. Onu da siz irdelediğinizde göreceksiniz. Üçüncüsü ölü deniz suyu ve zeminiyle çok farklı ve istisnai bir denizdir. Bu denizin suyu siyahtır. Biraz önce resimlerden gördünüz. Çok ağır bir kokusu vardır. Önceki alimlerimiz denizin siyah olduğuna dikkat çekmişler kokusundan. Bahsetmişler kokusunun hoş olmadığını söylemişler. 1979 yılında vefat eden meşhur müfessirimiz Allah rahmet eylesin Mevdudi. O bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmiş biliyorsunuz onun tevhid mücadelesi diye bir çok güzel de bir kitabı var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke dönemi daha yoğun bir biçimde anlatılır o kitapta. Tarih boyunca tevhid mücadelesi. Baş tarafında da peygamberlerden bahsediliyor. bahsediyor Hazreti Lut'la alakalı kısımda da bu bilgileri veriyor zaten orada. Mesela onun verdiği bir cümleyi burada ben de size aktarmak istiyorum. Diyor ki Mevdudi Lut gölünün güney kısmında büyük bir felaketin belirlendiğini Belirtileri de kara büyük lekeler, yanmış taşlar, soğumuş lavlar, petrol ve mazot ve tabi gaz kalıntıları şeklinde bulunuyor. İnsan burada bir gün kıyametin koptuğunu anlıyor. Evet bir gün orada kıyamet kopmuş. İnanın ki şu an bile fark ediyorsunuz onu. Dediğim gibi yani bazı böyle farklı şeylere takılmazsanız siz orada o azabın izlerini görebiliyorsunuz. Şimdi ölü deniz hakkında. Araştırmalar yapan bilim adamları şöyle bir tespit bize sunuyorlar. Oradaki tuzluluk oranı 342 kilogram tuzluluk oranıyla dünyanın en tuzlu su kütlelerinin biri olduğu tespit ediliyor. Resimler gelecek dikkat edin bakın ne kadar tuz vurmuş kıyıya. Kıyılarda tuz görüyorsunuz yani bunu şu andaki ziyaretlerinizde de şahit oluyorsunuz zaten. Ve o tuzluluğun orada oluşturduğu şeylere şahit oluyorsunuz. İkinci bir resim gelecek mesela kütleler böyle su yüzeyinde denizin rengine de dikkat edin mesela. Bunları görüyorsunuz ve biraz böyle farklı bir biçimde Kur'an'ın anlattığı bilgilerle bu ayetleri birleştireceksiniz. Bu resimler böyle duracak. Ondan sonra Kur'an'ın anlattığı o azap ayetlerini okuyacaksınız bambaşka şeyler olacak. Bir başka resim gelecek bakın orta tarafta tuz kütlelerinden oluşmuş bir yer üstünde bir ağaç. O ağaç nasıl orada oluşmuşsa o da ayrı bir mesele. Şimdi bu dediğim tuzluluk oranını anlayabilmemiz için bir kıyas vermemiz lazım. Okyanusa göre 9.6 kat daha tuzlu oranın tuzu. Yani herhangi bir okyanusun tuz oranı ne kadarsa ölü denizdeki tuzluluk oranı 9.6 kat daha fazla. Bu tuzluluk oranı o kadar fazla olduğu için orada canlıların yaşaması zaten mümkün değil. Ve bu tuzluluk oranının bu düzeyde olması insanın orada batmamasını sağlıyor. Mesela girseniz suya. Zorla kendinizi batırmak isteseniz su sizi yukarıya doğru işte atıyor. Biri sizi bastırsa böyle batırmak için mesela bastırsın baya bir güç harcaması gerekir. Bastırması bittiği anda sizi yine su yüzeye doğru atacak. Çünkü oradaki o tuzluluk oranının verdiği bir şeydir bu. Ne olursa olsun böyle bir özellik var orada. Elinizi suya daldırdığınızda normal bir su değil. Nereye gitti benim bardak şurada mesela buradaki suyu görüyorsunuz böyle bir su yok orada elinizi daldırdınız ya suya çıkardığınızda sanki elinizi yağlı bir şeye daldırmış gibi olursunuz. Ve o yağlılık sizi rahatsız eder böyle ufalarsınız şunu yaparsınız bir türlü elinizin üstündeki o yağ şeyi çıkmaz ve rahatsız eder sizi cesaret gösterseniz bir yudum alsanız mesela ağzınıza o sudan. O ağzınızda ağzınızda oluşturduğu olumsuz tat sizi rahatsız eder. Hemen geri çıkarmak durumunda kalırsınız o suyu ve kaç saat o ağzınızdaki o olumsuz tat gitmez. Böyle bir ağır bir şey var orada. Ne olursa olsun her haliyle işte bu noktada böyle bir şeyi görüyorsunuz orada o azabın izlerini. Dolayısıyla bu azabın izlerinin şahit olduğuna dikkat çekiyor Kur'an. Halen orada işaretler var derken sizi oradaki o işaretlere yönlendiriyor. E Şimdi burada şunu da söylemek durumundayız. Mesela orada oluşan bir çamurun cilt hastalıklarına iyi geldiğini tuzluluk oranı fazla olduğu için o tuzun da Bedene iyi geldiği falan söyleniyor. Bundan dolayı da bir sektör oluşmuştur orada. Ha, hatta orada çıkan bazı şeylerden işte kükürtten ya da diğer kimyasal maddelerden kozmetik sektöründe de epey şey üretiliyor. Bu noktada da orada... Böyle bir sektör oluşmuş. Mesela şimdi bir resim gelecek yine ekrana. O resimden göreceksiniz. Plajlar var orada. işte oteller var. İnsanlar oralara götürülüyor bundan dolayı. Ama götürülme amaçları oradaki o azabın izlerini görmekten ziyade ne maksatla? İşte oradaki cilt hastalıkları ya da farklı bir biçimde değişik işte şeylerden dolayı insanlar oralara gidip geliyorlar. Ama bizim Kur'an'ın bizden istediği. Oradan ibret alma noktasındaki bu hassasiyetimiz aslında oraya yapılacak ziyaretlerin ne maksatlı olduğuna dair ne maksatlı olacağına dair bize bir bilinç uyandırmalı. Burada bir şey daha söyleyeyim o da önemli bir şey çünkü. Özellikle İsrail o bölgede içme suyu noktasında çok ciddi sıkıntılar çektiği için yıllardır ölü denizin suyunu arıtarak kendilerine içme suyu ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu da ölü denizin su oranının her geçen gün azalmasına sebebiyet veriyor. Yine orada yapılan bilimsel araştırmalar eğer böyle giderse oradaki kuraklığın çok daha hızlı bir süreçle belli bir noktaya geleceğini ve belki de gölün artık çekilme bitme noktasına gelebileceğine dair bir tehlikedebiliriz de bahsediliyor. Dördüncü bu meselede size söyleyeceğim dördüncü madde ölü deniz altında ve civarında bulunan kalıntılarla yaşadığı azaba dair çok önemli mesajlar veren bir mekandır. Bölgede özellikle Filistin tarafında yani oraya İsrail demek istemiyorum ben ama Filistin tarafında çok ciddi arkeolojik kazılar yapılıyor. Ancak biz tarihi bilgilerden öğrendiğimize göre Şehirlerin yoğunluğu Ürdün tarafında ama bizde işte tık yok bizdekiler biraz ne yazık ki bu noktada aciz bir haldeler yani çok da bu noktada bir şeyler yapılmıyor evet bazı kazılar yapılıyor yapılıyor ama diğer tarafla kıyasladığınız zaman Ürdünlerin yaptıkları ya da bu taraftaki olanların o tarafla kıyas edilmeyecek derecede az olduğunu Görüyorsunuz 1965'te Amerikalı arkeologların o bölgede yaptıkları kazılarda 20.000'den fazla mezar tespit edilmiştir. Eğer ciddi arkeoloji çalışmaları yapılsa orada ve biraz genişletilse inanın ki Kur'an'ın dediği o bilgilere daha farklı bir biçimde ulaşacağız. İşte burada Müslüman bilim adamlarına çok iş düşüyor. Gerçekten Kur'an'ın verdiği bu ufku ve onlara yüklediği bir sorumluluktur bu. Bu sorumluluğu üzerlerine almalılar ve Allah'ın orada ayetler var, işaretler var, dersler var, ibretler var dedikleri o coğrafyayı bu ayetlerin de bize verdiği çerçevede ortaya koymak durumundadılar. Şimdi bazı harabelerin resimleri gelecek orada yapılan arkeolojik kazılardan ortaya çıkan harabeler bunlar. Bakın ikinci bir resim gelecek. Bir mağara girişi gibi burası Hazreti Lut'un sığındığı mağara olarak gösterilir bazı kaynaklarda. Bilmiyoruz biraz daha bu noktada araştırma yapılacak. Son bir resim gelecek. Son bir resim böyle bir insan suretine benzer. Genelde turist rehberleri buraya götürdükleri zaman insanları oradaki o insan suretinin Lut Aleyhisselam'ın hanımı vahile olduğunu söylerler. Tabi bu çok doğru ve isabetli bir şey değil. Ama orada böyle kalıntılar olduğunu da bilelim. Burada bir maddeye bir noktaya daha doğrusu dikkatlerinizi çekerek bu faslı bitirmek istiyorum. 20. yüzyılın en önemli arkeolojik kazılarından bir tanesi biliyorsunuz o bölgede yapıldı. Ölü deniz el yazmaları. 1947 yılında keçisi kaybolmuş bir çoban. Ürdünlü bir çoban genç bir çoban tevafuken işte oraya giriyor Allah nasip edecek ya bir mağaranın içerisinden bir şeyler olduğunu fark ediyor. Sonra bunu işte gidip devlete haber veriyor orada bir kazı çalışmaları başlanıyor ve orada bir kısmı İbranice bir kısmı Aramice olan kağıt deri ve bakır plakalar üzerine kaydedilmiş 40 bin adet el yazması parça elde ediliyor. Bu parçaların bir araya getirilmesiyle 500 kitap yeniden oluşturuluyor. Bu çağın en büyük arkeolojik buluşudur aslında. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları burada ortaya çıkıyor. Şimdi biz de biliyorsunuz Hazreti Yakup'la beraber İsrailoğulları tarihine başlayacağız. O bulunan, ya, el yazmalarında İsrailoğulları tarihine dair çok önemli bilgiler var. Yeri geldikçe biz de size bir, bir miktarını burada paylaşmış olacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakitte epey geçmiş. Bu kadarla iktifa edelim. Şimdi azabı gördüğümüzde Kur'an-ı Kerim'de Kur'an bize o kavmin nasıl azaba uğradığını helakın oraya nasıl geldiğini ayrıntılarla anlattığında bu resimleri de siz zihninizde karıştırdığınızda Birbirleriyle örtüşecek yani Kur'an'ın ayetleriyle hadisat ayetleri, kainat ayetleri birbirlerini tamamlayacak ve biz daha iyi meseleyi anlamış olacağız. Onun için bu bilgiler bizim için önemli. Şimdi biz Sodom ve Gomorre halkını daha iyi anlayabilmemiz için o halkın yapısına bir girmemiz lazım. Bakın inanç açısından Sodom ve Gomorre nasıl? Yaygın ve çok çeşitli bir şirk toplumu orası. Zaten... Akidesizlik ya da akidevi karışıklık, karmaşa inanç noktasında insanları farklı bir hale düşürür. Bir başladı mı şirk başladığı yerde durmaz. Yani şuradan bir diyelim ki sapma başlasa bir bakıyorsunuz bir müddet sonra nerelere kadar varmış oluyor. Bir bakıyorsunuz o şirk sizi işte tahtadan taştan işte ...yaptığınız kendi ellerinizle şekilli şeylerin önünde tazim edecek bir hale getiriyor. O yetmiyor gök cisimlerine başlıyorsunuz tapmaya. O yetmiyor hayvanlara başlıyorsunuz tapmaya. O yetmiyor mesela bir fareye bir insan ilah olarak tapabilir mi? E bir fareye bile inanç itibariyle değer gösteren insanlar ne yazık ki var. Şu çağda bile var. Böyle bir şey inanç noktasında bir karmaşa yaşandı mı nerede duracağı belli olmaz bu noktada bir şirk girdi mi inancın içerisine en başta neye sebebiyet veriyor? İnsanın hevasının ve hevesinin ilah edinmesine sebebiyet veriyor. Sodom ve Gomorre halkında da bu var. İnanılmaz derecede bir inanç açısından karışıklık var. Yaygın bir biçimde ve çok çeşitli bir biçimde bir şirk var orada. İdari açıdan ikinci olarak bakın Sodom ve Gomorra idari açıdan nasıl bir topluluk? Kralların yönettiği soylu ve güçlülerin her daim haklı görüldükleri bir zulüm toplumu. Güçlü ve böyle farklı bir şekilde o kavimlerin şey olduğunu yer edindiğini görüyoruz. Ama şöyle bir şey yok mesela orada Nemrut gibi Firavun gibi böyle zulmüyle bilinen bir kral okumuyoruz. Kur'an'da buna dair bir işaret yok Kur'an mesela o kavmi anlatıyor insanların yaptıklarını o topluluğun yaptıklarını söylüyor. Mesela Musa aleyhisselamın karşılaştığı gibi bir firavundan bahsetmiyor bir Nemrut'tan bahsetmiyor ya da bir zalim otoriteden bahsetmiyor. Ama onun bahsetmemesi olmadığı anlamına gelmez bu kadar geniş bir coğrafyanın ve bu kadar kalabalık bir nüfus kitlesinin elbette ki yöneticileri vardır, kralları vardır, hükümdarları vardır. Ama Kur'an burada buna ihtiyaç duymaz bu bilgiyi bize vermeye. Başka özellikleriyle bize anlatır. Ancak biz biliyoruz ki idari anlamda kralların yönettiği, soylu ve güçlülerin her daim haklı gözüktüğü bir toplum, bir zulüm toplumu. Ekonomik açıdan aşırı zenginlerin, zenginlerin zenginliğiyle avunanların... Bir de böyle bir zümre var ve çok ciddi bir biçimde bir, bir şekilde sömürülenlerin olduğu zayıflar toplumu. Bakın üç tane zümre saydım dikkat ettiyseniz. Aşırı zenginler var bir de zenginlerin zenginliğiyle avunanlar var. Adam kendisi açlıktan nefesi kokuyor. Ama zenginlerin gücünden ihtişamından etkileniyor. Böyle insanlar var değil mi bizim içimizde de var yani yine tarihte kalan bir şey değil. İşte zenginin malı züğürtün çenesi yorar diye de bizde bir ifade var. Adam kendisi zayıftır fakirdir o şöyle falan canın işte gücü var şöyle parası var şöyle evi var şöyle sarayı var şöyle şatosu var anlatıyor anlatıyor. O falan canın ihtişamıyla avunuyor. Böyle bir zümre her zaman var Lut kavminde de var ama aşırı derecede zayıf olan aşırı derecede fakir olanlar da var ekonomik açıdan. Sınıfsal açıdan soylular var. Soyluların kullanmak için izin verdiği yarı hürler var. Bir de insan yerine konmayan köleler var. O köleler niye var? Onlar işte bir şekliyle kendi hizmetlerinde kullanılması için var Bu sınıfsal ayrılıktan dolayı da adaletsiz bir toplum aslında o toplum. İnanılmaz derecede zulümlerin yapıldığına şahit oluyoruz. Kur'an da bunların bazı örneklerini bize aktarıyor. Ahlaki açıdan en önemli Kur'an'ın nazarlarımıza verdiği alan bu alandır biliyorsunuz. Her türlü ahlaksızlığın meşru görüldüğü, ahlaksızlık yapanların övüldüğü, yapmayanların yerildiği, kınandığı ahlaksızlık yapmayanların cezalandırıldığı bir azgınlar toplumu ne olur şu ifadelerin altını çizin haftaya bunlarla çok işimiz var bizim yani oradaki ahlaksızlığın hangi boyutlara varadığını anlayabileceğimiz önemli işaretler bunlar her türlü ahlaksızlık meşru görülüyor ahlaksızlık övülüyor onun propagandası yapılıyor teşvik ediliyor yapmayanlar ise yeriliyor hatta cezalandırılıyor siz temiz adamlarsınız siz çıkın içimizden gidin Bizim temizlere ihtiyacımız yok. Ya bizim gibi olacaksınız ya gideceksiniz. Ya sev ya terk et diyorlar ya. Ya bizim gibi olacaksınız ya gideceksiniz. İkinci bir ayrı şey yok. İşte tercih yok. Bizim gibi olmak durumundasınız diyor. Yani inanılmaz derecede bir dayatma var. Belki de Lut kavminin en önemli özelliği bu olsa gerek. Ve bunun üzerinde bizim ciddi bir biçimde durmamız lazım. Dediğim gibi duracağız zaten önümüzdeki hafta. Şimdi bakın arkadaşlar bir şema gelecek Önünüze iyice anlaşılsın diye Sodom ve Gomorra halkının nasıl bir topluluktan toplumdan oluştuğunu şirk toplumu zulüm toplumu zayıflar toplumu adaletsizlikler toplumu azgınlar toplumu aslında oradaki o coğrafyanın nasıl bir insan kitlesinden oluştuğunu nasıl bir sistem orada olduğunu anlayabileceğimiz güzel bir şema aslında bu. Neler varmış orada? Şirk var, zulüm var, zayıflar var. Yani ezilenler var. Adaletsizliği ayrıca ele alıyoruz burada. Gerekçelerini söyleyeceğiz zaten. Bir de en bilinen özellikleriyle azgınlık. Sınır tanımıyor. Ahlaki anlamda farklı bir noktaya doğru giden bir yapı. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Vakit epey geçti ama bu faslı mecburen bitireceğiz. En önemli kısma da şimdi geldik. Aslında şimdi Kur'an-ı Kerim o kavmin... Kodlarını verecek bize. O kavim nasıl bir kavimdi? Hangi özellikleri vardı? Neleriyle bilinirdi? Hazreti Lut onların hangi özellikleriyle mücadele etti? Bunları anlayabileceğimiz bir noktaya geldik şimdi biz. Genelde biz Hazreti Lut'un kavmini işlemeye başladığımızda en başta bizim dikkatimizi çeken ve bir eşleştirdiğimiz hatta yani Lut kavmi bu işte dediğimiz bir özellik var o da eşcinsellik. Ama biz Kur'an'dan böyle olmadığını görüyoruz. Evet eşcinsellik var orada ama bizim bildiğimiz manada bir eşcinsellik değil. Başka bir şeyler var onları dediğim gibi haftaya göreceğiz ama Kur'an başka özellikleri bizim nazarlarımıza veriyor. Bakın üç ayet okuyoruz aziz kitabımızdan. Bu üç ayetin uslubu da aynı. Kelimeleri şimdi göreceksiniz. Üç ayette Lut Aleyhisselam'ın dilinden çıkan cümleler. Üç ayette o kavmin temel esaslarını, özelliklerini bize veriyor. Ne diyor biliyor musunuz ayetler? Bel entum kavmun musrifun, bel entum kavmun adun, bel entum kavmun teçhelun. Üç ayet Lut kavminin. Üç özelliğini nazarlarımıza verdi. Belentum kavmun musrifun siz doğrusu israf eden, müsriflik yapan yani haddi aşan böyle ölçüyü kaçıran bir toplumsunuz. Araf suresinin 81. ayeti belentum kavmun adun doğrusu siz. Haddi aşan bir toplumsunuz. Şu ara süresi 166. ayet. Genelde meallerimiz bu iki ayeti aynı anlamı verirler. Haddi aşmak der geçerler. Öyle değil. Birinde ne var? İsraf var. İsraf olma özelliğini nazara veriyor. Yani... Harcanan bazı şeyler var orada yerli yerine harcanmayan bazı şeyler var orada onun için müsrif oldukları nazara veriliyor. E Kur'an vermişse ben de orada bir dikkat kesmem gerekir. İkincisinde haddi aştığı söyleniyor. Üçüncüsünde bel entum kavmun techelun doğrusu siz cahillik yapan şöyle de bir meallendirme yapsak herhalde isabet kaydederiz. Cehalet üreten bir toplumsunuz. Görüldüğü üzere bakın biz Kur'an üzerinden okuduğumuzda Hazreti Lut'un dilinden muhatap olduğu kavmin bu üç tane temel özelliğini bu şekilde okuruz. Neymiş? İsraf içerisinde olan bir topluluk, haddi aşan bir topluluk, cahillik eden bir topluluk. Tabii bu kadarla sınırlı değil yani önümüzdeki hafta göreceksiniz mesela bunlar üç tane şemsiye ya da üç tane temel işaret. Bunların altını dolduracak kaç tane Kur'an'ın anlattığı bilgi haftaya beraber okumuş olacağız. Şimdi burada Kur'an'ın bizim nazarımıza verdiği bu üç kavrama bir dikkat kesilmemiz lazım. Müsrifun, adun, teçhelun. Kur'an başka yerde de kullanıyor mu bu ifadeleri? E başka yerde de kullanıyor. O zaman biz Kur'an'ın kullandığı bütün bu ifadeleri böyle Alt alta getirip okusak ki ben öyle okudum. Şimdi tabloyu da size vereceğim. Ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Hududullah. Allah'ın sınırları hududullahın ihlali. Allah'ın sınırlarını ihlal etmek. Biz aslında Lut Aleyhisselam'ın karşısındaki kavimde bunu görüyoruz. Allah'ın sınırları var. O sınırlar ney? Allah'ın kırmızı çizgileri ya Allah'ın kırmızı çizgileri Allah çeker kırmızı çizgileri kim çekerse çeksin o batıldır kim burada şu yasak şu serbest şu helal şu değil şu meşru bu değil bunu söylerse boşa konuşuyor o onları bağlayanlar onlarla ilgilensinler ama biz eğer müminsek iman etmişsek bizim kırmızı çizgilerimizin adı hududullah Allah koyuyor onları. Allah sınırları koyuyor ve o sınırlar çerçevesinde de bizim çok ciddi bir biçimde dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Her türlü sınır ihlalinin de haddi aşmak, her türlü sınır ihlalinin israf, müsriflik, her türlü sınır ihlalinin de cahillik olduğunu söylüyor. Burada söylediği gibi. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın. Müsrifun ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçiyor. 13 tane kullanıma şahit oluyoruz. Bu ayetlerden bir tanesi Enbiya 9. Enbiya 9'da müsriflerin akıbetini söylüyor Cenab-ı Hak bize. Sonra müminin suresi 42. ayet bunlara siz bakın. Müsriflere verilecek azabı anlatıyor. Zariyat 34'te. Onlara verilecek yani müsriflere verilen helakın şiddetinden bahsediyor ve o nazarlara veriliyor. Zuhruf suresi 5. ayette de müsrifler istemeseler bile sen Kur'an'la onları uyar diyor. Çünkü israfçılar uyarılmaktan hiç hoşlanmazlar. O israfçı öyle bir dalmış ki israfa istemiyor birisi onu uyarsın. Ama burada Zuhruf suresinin 5. ayette diyor ki sen onları Kur'an'la uyarmaya devam et. Geri kalan dokuz ayet bize israfın ne olduğunu öğretiyor. İsrafın alanlarını söylüyor ve müsrif kimdir? Biz buradan öğreniyoruz bakın ne kadar önemli bir şey öğreniyoruz. Şimdi biz israfı konuştuğumuzda kimi konuşturursanız a şu anda siz de etrafınızda evde kim varsa yanınızda bir sorun mesela israf deyince aklınıza ne geliyor? Söyleyecekleri üç dört tane bilemediniz beş tane kelimedir. İşte ekmek israfı. Elektrik israfı su israfı eğer biraz biliyorsa zaman israfı ki çok önemli bir şey başka ne diyecek ama Kur'an bize asıl israfın hangi alanlarda olduğunu söylüyor. Ya bu israf kavramı neymiş böyle ya? Biz hiç böyle işlememişiz diyeceksiniz mesela buradaki ayetleri gördüğünüzde. Meğer Kur'an nelere müsriflik diyormuş. Meğer Kur'an nelere dikkat çekiyormuş. Hiç biz Kur'an'dan bu şekilde okumamışız. Ondan dolayı anlamamışız işte Lut Aleyhisselam'ın kavmini. Niye o kavme müsrif kavim demiş? Parayı savurdukları için değil sadece. Sadece işte yeme içme noktasında bazı Israflar yaptıkları için başka şeyleri harcamışlar. Yerli yerine başka şeyleri harcamadıkları için Kur'an onlara müsrif kavim demiş. Ve o müsrifçilerin helakının ne olacağını nazarlara vermiş. Dokuz tane Kur'an'ın söylediği o israfa ait şeyleri bakın sizinle paylaşıyorum. Birincisi şu. Yeme içme ve zekat hakkındaki her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. En'am suresi 141. ayet. Girersek açıklamaya çok şey söyleyeceğimiz için girmeyeceğim. İkincisi can emniyetindeki her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Maide suresi 32. Diyelim ki bir adam bir suç işledi. Sen o suça az bir ceza verdin. Senin adın israfçı. Sen bir müsrifsin. Ceza azsa sen bir müsrifsin. Adam bir suç işledi. Ceza çok. Ağır bir ceza var. Sen bir müsrifsin. Hiç böyle bir müsriflik gördünüz mü? E Kur'an bunu söylüyor vallahi. Mesela öfkelendirdi sizi birisi intikamda haddi aşıyorsunuz intikamda böyle gözleriniz kabarıyor diyelim ki trafikte birisi geldi arabanıza vurdu ne oldu işte vurdu çıldırdınız çıldırdınız işte israf israf bunu israf diyor. Onun için biz bu israf meselesini gerçekten Kur'an gölgesinde farklı bir biçimde işlemek durumundayız. Maide 32 Kısas ayetidir biliyorsunuz ve o kısas ayetinde onu söylüyor. Şimdi burada bir şey söylemek zorundayım. Söylemesem ben şişerim onun için söyleyeceğim şimdi. Özellikle diyelim ki bu taciz işte tecavüz şu bu olaylar yaşandığında bir bakıyorsunuz sosyal medyada bizimkiler coşmuş. Kısas gelsin idam gelsin şu gitsin bu gitsin bir sürü şey söylüyorlar. Tamam iyi hoş da benim güzel kardeşlerim. İslam bir sistemdir sistem böyle koca bir sistem kısas o sistemin bir parçası ya sen niye parçayı feda ediyorsun parçayı feda etme o sistem komple gelmezse bazen parça zulüm olur parça tam adaleti ortaya koymaz dolayısıyla istenecek şey kısas değil istenecek şey İslam'ın tamamıdır. Eğer İslam tamamıyla olursa bu iş olur. O zaman kısas hayat olur. Çünkü adil bir yargılama olur. Adil yargılamanın olduğunda bu noktada bazı şeyler söylenir. Ne olur Allah aşkına artık bazı şeylerin farkına varalım. Bazı şeyleri biz de israf etmeyelim. Bak değerlerimizi israf ediyoruz ya. Kısas meselesini israf ediyoruz. Yerli yerinde kullanmadığımız her şey bizi müsrif durumuna düşünüyor. Buna ne olur dikkat edelim. Üçüncüsü Giyim kuşam ve yeme içme meselelerinde her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Araf 31. Biz genelde israf deyince bunu anlıyoruz. Şimdi geldik bakın bizim kullandığımız ayete. Yani Lut Aleyhisselam'ın kavmi ile alakalı olan ayete. O ayetin mesajı şu. Şehvetteki her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Araf 81. Lut kavmi ne yapıyor? Meşru ve tayyip olanı bırakıyor. Gayri meşru ve habis olanı tercih ediyor. Burada aslında güzel var, tayyip var. Asıl meşru olan var. Hayır diyor. Ben bunları almıyorum. Ben diyor gayri meşruyu, habis olanı tercih ediyorum. İşte buna Kur'an müsriflik diyor. Biz eşcinsellik meselesini hiç israf meselesiyle konuşmadık şimdiye kadar. Ama Kur'an gözümüzün önünde bunu böyle konuşun diyor. İsraf üzerinden konuşun mesele böyle yaklaşın diyor. Bize bu noktada bazı ipuçları veriyor ama biz bunları görmüyoruz ve bunların üzerinden konuşmuyoruz. Ve bunların üzerinden konuşmadığımız için de bir yere varamıyoruz. Onun için burada bakın şehvetteki her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Beşincisi Allah'a karşı her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Yunus suresi 12. ayet. Düşünebiliyor musunuz? Aziz kitabımız Allah hakkında israftan bahsediyor. Allah hakkında nasıl bir israf? Rahat zamanda Allah'ı unut dar zamanda Allah'ım yardım etti. Dar zamanda yardım iste rahat zamanda dua için ellerini açma gönlünü açma. İşte ona israf diyor Kur'an israf ve onu yapana müsrif diyor Kur'an. Bakın altıncısına ne olur dikkat edin. Güç ve iktidarda her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Yunus suresi 82, Duhan suresi 31. ayet. Bu iki ayette Firavunla alakalı. Biz bir önceki dersimizde bir şey gördük. Kaf suresinin 13. ayetinde orada üç şeyi beraberce andı Kur'an. Neydi onlar? Firavun, At kavmi, Lut kavmi. Bakın burada da geldi mi karşımıza? İkisinin de ortak özelliğinin müsriflik olduğunu burada da nazarlarımıza verdi. Bunları beraberce birleştirerek okumamızda fayda var. Yedincisi peygamberlerine karşı her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Siz peygamberin Allah katındaki değerini, ve size bağlayıcılığını mesela diyelim ki aleyhissalatü vesselam efendimizi konuşsak onun hadislerinin bağlayıcılığı onun dindeki konumunu onun görevleri onun yetkileri onun yetkilerinin sınırları bu noktadaki her türlü haddi aşmanın adına Kur'an ne diyor müsriflik diyor. Sekizincisi de şu sonuncusu hakikate karşı her türlü sınırların ihlali müsrifliktir. Yasin suresinin 19. ayet o elçilerin yaptığı konuşmanın içerisinde bu ayeti okuyacaksınız. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın müsrifliği böyle anladığımızda alanlarını Kur'an'dan bu şekilde tespit ettiğimizde o zaman siz müsrif bir topluluksunuz diyerek işaret ettiği Lut Aleyhisselam'ın kavmini daha doğru anlamış oluruz. Bu işin müsriflik ayağı. İkincisi ney? Adun haddi aşmak. Bu da ikinci ifadeydi. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçiyor Adun ifadesi. Birisi biraz önce kullandığımız işte şu ara 166. Diğeri müminin suresinin 7. ayeti. Üçüncüsü de Meariş suresinin 31. ayeti. Biz bu üç ayetten bakın iki mesaj alıyoruz. Birincisi ne biliyor musunuz? Mikaha karşı her türlü sınırların ihlali haddi aşmaktır. Müminin yedi ve meâric 31 bu. Hatırlarsanız müminin süresi kat eflahel müminun diye başlıyor. Müminler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir. Sonra başlıyor saymaya onların özelliklerini, özelliklerini, özelliklerini. Beşinci ayete geliyor özelliklerinin iffet olduğunu söylüyor. O iffeti nikaha bağlıyor. Onun dışındaki her türlü sınırların ihlalini de burada olduğu gibi had aşma olarak isimlendiriyor, ifadelendiriyor daha, daha doğrusu. Mealit süresinde de aynı. Şimdi biz şuara süresindeki o ifade yani biraz önce Lut Aleyhisselam'ın kavmi için kullandığımız şuara altındaki ayetten de şu mesajı çıkarıyoruz. Fıtrata karşı her türlü sınırların ihlali haddi aşmaktır. Fıtrat malum yaratılışında hayatın yasalarıdır. Allah her şeye bir yasa koymuştur. Cinselliğe de bir yasa koymuştur. Cinselliğin yasası vardır ya Allah o yasayı koymuştur. Bu yasaya göre cinsellik nikahla başlamalı ve sınırları korunmalıdır. Nikahın olabilmesi için iki tane temel mesele gündeme gelmektedir burada. Nedir bunlar biliyor musunuz? Bir, taraflar erkek ve kadın olmalı. Başka bir üçüncü form yok. Başka bir şey yok. Başka şeyleri saymama gerek var mı? Yani bugün... Modern dünya dedikleri işte dünyanın konuştuğu insanlara hayat tarzı diye takdim ettikleri şeyler saymaya bile gerek yok ama bilenler biliyor. Burada boşu boşuna batının reklamını yapmayalım ama Kur'an ama İslam ama fıtrat bunu söylüyor. Evet bu nikahla başlamalı. Cinsellik, şehvet Allah'ın insanlara verdiği bir fıtri duygudur. Ama bu duygunun harekete geçmesi nikahla olmalı, nikahla başlamalı ama nikah da erkek ve kadın arasında olur. Bir başka üçüncü şeyle olabilecek bir şey değil. İkincisi nikaha engel olabilecek bir durum olmamalı. Nasıl mesela evlenmesi haram olanlar var onlardan biri olmamalı. Kardeş olmamalı, süt kardeş olmamalı, teyze olmamalı, hala olmamalı, kayınvalidi olmamalı, iki kız kardeş bir arada olmamalı, evli kadın olmamalı detayları Nisa suresi 23 ve 24. ayetlerde var. Diyelim ki iki kişi iki insan yani kadın ve erkek nikah kıydılar ve biz ona ne diyoruz evlendiler evlendiler. Aralarında nikah var. Aralarında nikah var diye sınır yok mu? Hayır sınır var. Nikah her şeyin sınırsızca yapılacağı anlamına gelmez nikah bir akittir o akitte de sınırlar var çünkü sınırsızlık sorumsuzluktur yani anarşidir kaostur her kim bizi sınırsızlığa çağırıyorsa hürriyete değil kaosa çağırıyor. Ne olur ne olur bunları anlayalım. Anlayalım ki dünyaya böyle ifade edelim ya. Dünya bir şey söylememiz lazım değil mi? Öyle kızarak, bağırarak, çağırarak söyleyecek bir durumumuz yok. Dünya bugün bir şeyler söylüyorsa ve bugün dünya bir şeylere insanları zorluyorlarsa, davet ediyorlarsa onun karşısında biz de bir şey söyleyeceğiz. Söylediğimiz şey küfürle öfkeyle, nefretle olacak şeyler değil. Söylediğimiz şey ilimle olacak şeyler. İlmi de dayandıracağımız işte temel esasları Kur'an bizim nazarımıza veriyor. Dolayısıyla sınırsızlık, sorumsuzluk kaostur, anarşidir. Bir yerde sınır yoksa emin olun orada asla saadet yoktur. Saadet sınırlı ve sorumlu yaşamaktadır. Eğer siz saadeti elde etmek istiyorsanız bir sınırınız olmalı. Bir sınır olmalı ki orada saadet elde edilmiş olsun. Orada bazı şeyler olmuş olsun. Eşler arasındaki münasebetteki sınırları burada benim anlatmama gerek var mı? Bence yok. Yani onları siz farklı yerlerden de bulabilirsiniz. Şimdi gelelim üçüncü ifadeye. Techelun, cahillik eden. Bu ifadenin kökü olan ceheleye Kur'an'da epey rastlarız. Ama biz bu şekilde techelun kullanımlarına bakarsak dört ayet görüyoruz. Bu dört ayetten de dört mesaj çıkarıyoruz. Birincisi ne biliyor musunuz? Akideye karşı her türlü sınırların ihlali cahilliktir. Araf 138. Bu ayeti okuduğunuzda göreceksiniz. Hazreti Musa İsrail oğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmış. Hazreti Musa'nın vesilesiyle bir sürü işte mucizeye şahit olmuşlar. Ama yok işte olmayınca olmuyor. Gelip Hazreti Musa'nın karşısına ne diyorlar? Musa diyorlar. Düşmanı göstererek onların ilahları gibi bize de bir ilah ver bizim ilahımız da gözüksün bizim ilahımız da karşımızda olsun yani bir put olsun biz de ona tapalım. Hz. Musa bunun üzerinden söylüyor işte, siz gerçekten cahil bir toplumsunuz. Onun için akideye karşı her türlü sınırların ihlali adı cehalettir. İsterse adamın 10 tane diploması olsun, isterse adamın 10 tane kariyeri olsun, ne olursa olsun isminin başında, sonunda eğer akidede bir problem varsa Kur'an'ın söylediği o belli, cahil işte o cahilliğin içerisinde, cehaletin içerisindedir. İkincisi bakın yine buradan çok güzel bir nokta yakalıyoruz. Şeref ve itibara karşı her türlü sınırların ihlali cahilliktir. Hud suresinin 29. ayet. Ayet okuduğunuzda yine göreceksiniz. Geldiler ne dediler bu sefer Hazreti Nuh'a? Ya şu fakir fukara'yı yanından uzaklaştır ki biz gelip yanında oturalım. Seninle beraber aynı mecliste bulunalım. O fakir ve fukarayla beraber oturmayı şereflerine ve izzetlerine yediremediler. İşte onun için bunu talep edenlere Kur'anımız "Ben sizi cahillik yapan bir topluluk olarak görüyorum." dedi. Hazreti Nuh'un dilinden. Üçüncüsü bizim Hazreti Lut'un kavmiyle alakalı ayet bu. Hayaya karşı her türlü sınırların ihlali cahilliktir. Neml suresi 20 Neml suresi 55. ayet. Bu ayette Hazreti Lut ne diyor? Doğrusu ben diyor sizi cahillik yapan, cehalet üreten bir topluluk olarak görüyorum. Biz bu ayetten şu mesajı alıyoruz. Hayâ hayattır. Eğer hayat emaresini görmek istiyorsanız ne göreceksiniz, haya göreceksiniz. Hayat çekildi mi hayatın içerisinden? Neye dönüyor biliyor musunuz insan? Biraz önce gördük ölü denize dönüyor. Haya girdi mi deniz canlanıyor, balıklar geliyor, başka şeyler geliyor. Ama hayaya çektiğiniz anda öldü. Çünkü haya hayat. O yoksa hayat da yok. Canlılık emaresidir. Ve bunun üzerinden veriyor mesajı bize. Hazreti Lut'un kavminin de aslında ölü yani cahil bir toplum olduğunu çünkü hayayı elde etmediklerini ve hayaya düşman oldukları için böyle bir duruma düştüklerini söylüyor. Dördüncüsü ilme karşı her türlü sınırların ihlali cahilliktir. Ahkaf 23. Bu ayette de at kavmine ilimle cevap veren Hazreti Hud'un üzerinden görüyoruz. Hazreti Hud orada diyor ki ilim bilgi ancak Allah katındadır ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum dedi neden hakikat karşısında duruyorlar hakikati kabul edeceklerine hakikatin karşısında duruyorlar şimdi benim güzel kardeşlerim bakın musrifun adun techelun, bu üç tane ayetlerde geçenlerin hepsini topladığımızda ...Hazreti Lut'un kavminin de neleri ihlal ettiklerini ve nasıl büyük bir azaba uğradıklarını bu noktada daha iyi anlamış oluyoruz. Allah bizi sınırları koruyan ve sınırları aşmayan kullarından eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim zaman geçti işte bakın yaslandık Ramazan'a çok az bir zaman var önümüzde. Onun için geniş geniş her şeyi anlatamıyorum ben size. Şimdi böyle olunca da bazı şeyler anlatmayınca da oturmuyor zeminin üzerine. Bundan ise bir öder vermek istiyorum. Bu ödeve siz bu hafta çalışacaksınız biraz. Haftaya dersimizi sizin ödevinizin üzerine bina edeceğiz. O binamızın yani o zeminde ne olacak? Huda, hududullah kavramı olacak. Allah'ın sınırları. Bu kavram çok önemli. Bu meseleleri anlamamız için. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki hududullah kavramını bir kez İyi bir biçimde anlamak durumdayız. Kur'an'da toplam 14 yerde geçiyor Hududullah kavramı. O tablo gelsin şimdi siz ayetleri not alın. Bakara 187, 229, 230, Nisa 13, 14, Tevbe 97, 112, Mücadele 4, Talak 1. Bazı ayetlerde iki kez bazı ayetlerde dört kez geçiyor ama toplamda 14 defa yer alıyor. 14 ayeti şöyle bir okuyun yapabilirseniz birkaç tane tefsirden okuyun sonra üzerinden bir şeyler çıkarın öyle bir şey yakalayacaksınız ki sonra dönüp diyeceksiniz ki hocam Allah senden razı olsun ya bu ayetler neymiş böyle ya en büyük sınır ihlalinin hangi alanda yaşandığını göreceksiniz en büyük şu anda bu memlekette bile en büyük sınır ihlalinin nerede olduğunu göreceksiniz orada ve neden Allah oraya kırmızı çizgi çekmiş Dedik ya Hududullah kırmızı çizgidir. Neden orada kırmızı çizgiler var o zaman anlayacağız. Lut kavminin de o çizgileri ihlal ettiğinden dolayı başına neler geldiğini anlayacağız. E kendimize de oradan bir çıkış yolu bulacağız. Zaten okuyunca göreceksiniz ayetler. Ayetler bize çıkış yolları gösteriyor. Onun üzerine de Hazreti Lut'un kavminin. O haya perdesini araladıkları meseleleri biraz daha farklı boyutlarıyla konuşmuş olacağız. Allah hepimizi konuştuklarımızdan istifade eden, bu mesajları anlayan, o anladığını bilince dönüştüren, o bilinçle de hayatını tanzim etmeye çalışan bahtiyar kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.